Selamu Aleyhi ve Resulü ve Aleyhi Amma Bahti Şimdi biz bir önceki sorunun cevabında e, Kredi kartı kullanımı veya bankayla kredi kartı sözleşmesi yapmanın hükmü nedir? Bunu konuştuk. Bugünkü ise 3. sorumuzun cevabı post makinası, post cihazı sözleşmesi yapmak veya post cihazını dükkana alma, ticaret merkezini alma caiz midir yoksa değil midir? Onu konuşuruz. Şimdi normalde e, belki duymuşsunuzdur mutlaka önce biz tasavvur edelim. Yani post makinası demiş olduğumuz şey nedir? Hani neyi anlatıyoruz? Post makinası şudur. E, ticaret merkezi yani hanesi olan bir adam, ister küçük ister büyük işletme fark etmez. Bankaya gider, bankaya der ki ben e, müşterilerimin kredi kartı ile alışveriş yap, yapmak istediklerinde yapmalarını istiyorum. Bana post cihazı verin. Banka der tamam gel o zaman seninle sözleşme yapalım. Yani sana post cihazını veririz ama seninle sözleşme yaparız diye. Ve ticarethane ile banka arasında bir sözleşme gerçekleşir. Ondan sonra ticarethane bankadan bankanın post cihazını alır getirir şeyine koyar, dükkanına koyar. Gaye ne? Gaye bankanın kredi kartı verdiği veya farklı bankaların kredi kartı verdiği insanlar o dükkana geldiklerinde nakit olmadığında o karttan şey yapabilsinler, kullanabilsinler. Peki ticaret nasıl gerçekleşiyor burada? Ee, kredi kartını post cihazından geçiriyorlar, şifrelerini giriyorlar, bankaya gitmiş oluyor bu. Yani bu adamın bu talebi o anda bankaya gitmiş oluyor. Şayet bu adamla ilgili bir problem varsa banka hemen uyarıyor. Zaten alışveriş yapamıyor. Ya nakitiniz bitmiştir. Yani şey limitiniz dolmuştur Veya kredi kartınız iptal edilmiştir diyor mesela. E, alışveriş yapamıyor. Ama bankadan bir şey gelmezse, onay verirse eğer banka e, aldığı malın karşılığında bankaya ne aldığı gidiyor. Yani o kredi kartının sahibi bankaya borçlanmış oluyor. Değil mi? Banka post cihazının elinde bulunduran adama tamam sen parayı alma parayı onun yerine ben sana vereceğim demiş oluyor otomatikmen ve mal adamın mülküne geçiyor para ise borç akti gibi kalıyor yani artık banka şeye verecek o parayı o ticaret merkezine o parayı verecek şeyin sureti bu alışverişin sureti bu anlaşıldı değil mi zaten biliniyor sadece işte İslam açısından böyle bir alışveriş gerçekleşiyor şimdi öncelikle biz post cihazı dediğimiz bu cihazı ve bunun sözleşmesini kredi kartından ticari hepsinden uzak ele alalım. Yani önce bunun hükmünü anlatalım. Daha sonra bunun bu üçlü şeydeki hükmünü anlatalım. Yani önce sadece bankayla ticaret e, merkezi arasındaki ticaret hane arasındaki ilişkiye ele alalım. Bunu bitirdikten sonra daha sonra bu defa şeye geçelim. Banka, kredi kartı kullanıcısı ve şey e, ticaret merkezi üçünü ele alalım. Niye böyle yapacağız? Sebep belki diyebilirsiniz bu üçü birbirinden ayrı değil ki biz niye üçünü ayrı ayrı ele alıyoruz. Olur ya bir gün gelir üçü birbirinden ayrıldığı bir akit çeşidi çıkar ortaya. En azından elimizde daha genel bir şey olur yani ikisinin de ayrı ayrı olduklarında hükmü nedir? Beraber olduklarında e, hükmü nedir veya farklı bir ticaret şekli çıkar. Faizsiz vesaire post cihazına benzer onun hükmünü de öğrenmiş oluruz e, peşine vesaire anlaşıldı. Tamam. Şu anda o zaman anlatacağım şey, sadece bankayla post cihazını alan adamın arasındaki sözleşmenin hükmüdür. Şimdi e, daha önce çalıştığı yerde post cihazı kullanılan kimse var mı? Biliyor mu? biliyorsun? Sözleşmenin nasıl olduğunu biliyor musun bankayla? Bilmiyorsun. Şimdi iki tür sözleşme var post cihazında, tamam Birinci sözleşme şeklini şu. birinci çeşidinde. Sen diyor e, ben kredi kartı kullanan sana boşlansın. ben bu parayı sana ödeyeceğim. Ama diyor eğer hemen gelir bu parayı benden alırsan yüzde iki artık yüzde üç neyse yani bir miktar keserim diyor. Tamam. Bu birinci sözleşme şekli. Anlaşıldı. İki sözleşme var. Birincisinde banka diyor ki bak bu Kredi kartı adam çektikçe banka bonçlanıyor ya ticaret merkezine. 40 gün sonra gelip alırsan paranı olduğu gibi alırsın diyor. Veya 30 gün sonra her neyse bir müddet veriyor banka ona. Gelip diyor paranı benden alırsan ne kadar alışveriş yapılmışsa aynısını alırsın benden diyor. Anlaşıldı? İkinci bir sözleşme şekli var. Ya da diyor ki hemen bu adamdan çekti. bugün veya yarın gelirsin paranı alırsın. Dersin ki bana para lazım paramı istiyorum diye. O zaman da diyor banka yüzde iki veya yüzde üç keserim. Anlaşıldı. O zaman da diyor banka yüzde iki veya yüzde üç keserim. Yani bugün yüz milyonluk alışveriş yapılmışsa ticaret merkezinde bugün veya yarın gelirsen paranı almaya doksan beş milyon alırsın. Ama kırk gün sonra gelirsen yüz milyonunu taslamam alırsın. Tamam mı? O zaman bizim için birinci inceleyeceğimiz hangisi? Post makinasını alan ticaret merkeziyle bankanın hemen parayı tahsil etmek üzere yaptıkları sözleşme. Anlaşıldı. Cumhur ulema demiş ki bir, cumhurun görüşü. Bu faizdir, haramdır. Bu faizdir, haramdır demişler. Niye? Demişler bir elimizde miktadın rivayeti var demişler. Miktat diyor ki ben bir adamdan borç para aldım. Dedim ki sana şu zamanda ödeyeceğim. Daha sonra zaman gelmeden önce adama dedim ki ey adam borcumdan biraz düş sana vereyim paranı. Anlaşıldı? Yani mesela diyelim ki benle şey anlaşma yapmışız. Bir adam senden bir ay sonra ödemek üzere on milyon aldım. Sen diyorsun ki bana para lazım, paramı ver. Ben de diyorum ki sadece bende yedi milyon var. Sen diyorsun tamam yani ver de paramı. Yedi milyon ver mesela. Buna fıkıhta ne deniyor? Da' ve ta deniyor. Tamam mı? Bu mesele da' ve meselesi deniyor. Yazayım şuraya da' ve Bu şekilde şey bulmuş, şöhret bulmuş yani düşür da' bırak. Hani burbete acil, acil bir şekilde, erken bir şekilde paranı alma anasına. Anlaşıldı değil mi işin sureti? Miktat diyor ben böyle yaptım, bunu Peygamberimize zikrettim. Bana dedi ki ekel terriba ya miktat. Sen ekel faiz faizli. Ya miktatım. Cumhur ne demiş, demiş ki bak çok sanih bir şekilde Peygamberimiz bu da ve acil uygulamasına faizdir demiş. İki. Demişler elimizde i̇bn Ömer'den, i̇bn Ömer, Zeyd bin Sabit ve benzeri sahabeden bunun dolayı faiz olduğu, bunun riba olduğuna dair elimizde görüşler var. Yani bu tip bir uygulama sorulduğunda bu sahabeler demişler ki bu nedir? Faizdir. 3. Kıyas Demişler nasıl ki insan borcu geciktirme karşılığında arttırıyorsa bu faizse Hakikaten insan borcu e, indirim karşılığında öne alırsa, bu da faizdir. Birinde zaman uzuyor, para artıyor. Birinde zaman azalıyor, para azalıyor. Tamam mı? İki kutuptur, ikisi de faizdir demişler. Anlaşıldı mı? Ve bu Cumhur'un görüşü. Ha. Şimdi Cumhur burada demiş ki bak dikkat edin. Bu uygulama da buna girer. Yani banka adama diyor ki işte ben sana borçlandığımda borcunu gelip benden erken al, alırsan, bundan biraz kısarım diyor. Sana mesela 100 milyon yerine 95, 97, 98 neyse onu veririm diyor. Tamam Bu sebeplerden dolayı Cumhuriyeti'ne diyor ki bu faizdir, haramdır. Yani bu şekilde bir sözleşme. Tamam. İki, ikinci görüş. İmam Ahmet'ten bir rivayet. Yani İmam Ahmet'ten iki görüş zikredilmiş bir tanesi. Bir rivayet. Bunlar da demişler ki bu grup, yani Muhammedten bir rivayet, İbn-i Abbas'tan, İbn-i İbn-i Kayyım'dan, Şeyh Sa'di'den, işte Mecmu'l-Fakih'den, e, Fetva lecnelerinden vesaire. Bunlar da demişler ki bu uygulama yani da' ve accel uygulaması, da' ve accel uygulaması bu caizdir demişler. Niye? Çünkü demişler bizim elimizde i̇bn Abbas'ın rivayeti var. İbn Abbas diyor peygamberimiz beni Nadir Yahudilerini Medine'den sürdüğü zaman insanlar dediler ki ey Allah'ın Resulü beni Nadir Yahudilerinin hani borçları vardı ama zamanı gelmedi. Adamlar şimdi sürülüyorlar ya. Peki ne olacak? Peygamber Aleyhisselam diyor ki da'u Yani tamam vakit gelmedi. Siz de sürülüyorsunuz. Ortada bir mağduriyet söz konusu olmasın diye borçları düşürün. İnsanlar rahat rahat borçlarını versinler. Tamam Diyorlar ki bu. iki sahabeden İbni Abbas'ın fetvası var. Rivayetin dışında İbni Abbas'ın fetvası var. Bunun yapılabileceğine dair. Üç demişler bu ee, nasıl söyleyelim ne nas var ne icma, asıl olan mübahlıktır. Dört demişler, bu borç sahibinin hakkıdır. Hakkıdır, dilediği gibi düşürür. sayemlerin görüşü ne? Bir, bu konuda elimizde salih bir rivayet var. İki, i̇bn Abbas'ın fetvası var. Üç, bu konuda bunu haram kılan ne nas var, ne icma var, alışverişlerde asıl olan nedir? Tarafların anlaştığı alışverişlerde asıl olan mübah olmasıdır. Dört, bu borç sahibinin hakkıdır. Yani ben borcumu şu tarihte ödemek üzere sana vermişim. Sonra sen bana erken getiriyorsun, ben bunu düşürüyorum. Bu benim hakkımdır. Para benim param değil mi? İstersen düşürürüm. Ama artıramam. şeriat artırmayı yasakladığı için istersen düşürürüm tamam mı demişler. Bu sebeplerden dolayı demişler, şey, ee, da' ve te'ac'er uygulaması yani zamandan düşür paradan da düşür uygulaması mübah bir uygulamadır demişler. Bu Burası anlaşıldı mı? Tarafların delilleri neyi kastettikleri anlaşıldı değil mi? He. Şimdi birbirlerine cevap vermişler mi? Vermişler. Birbirlerine nasıl cevap vermişler? Önce mesela bu, bunlar Cumhur'a demişler ki Birincisi, sizin bu miktat rivayetiniz şiddetle zayıftır, tamam bitti zaten şiddetle zayıftır, artık hüccet olamaz, değil mi? İki, demişler İbn Ömer'den ve Zeyd İbn Sabit'ten fetvanız varsa bizim de İbn Abbas'tan fetvamız vardır, tamam? Üç, demişler sizin bu kıyasınız hem fasit kıyastır hem de kıyas me'alfarıktır. Fasit kıyas nedir? Nasla muhalif olan kıyastır. Değil mi? Kıyas ve alfarık nedir? Kıyas ve alfarık illetlerdeki uyuşmazlıktır. Öyle değil mi? Kıyas-ül fasittir demişler. Çünkü nas var. Peygamberimiz da'u ve te'accelu demiş. Nas'a muhalif bir kıyastır. Nas'a rağmen kıyastır. Kıyas ve alfarıktır. Artırmayı eksiltmeye kıyas etmişsiniz demişler. Artırmayla eksiltmen ne lugattan, ne öften, ne şerde aynı şeyler değildir demişler. Tamam. İkincisi <gülüyor> ribada demişler. Sadece parayı veren tarafın kârı vardır. Bunda hem parayı verenin hem parayı boş alanın karı vardır. Yani biri az para ödüyor, diğeri de erken parasını alıyor. Anlaşıldı. Bu kıyas ma'al farıktır demişler yani bu doğru bir kıyas değildir. Kıyas ma'al farık neydi? İlletlerde bir uyuşmazlık olursa değil mi? Üzerine illetine kıyas ettiğin şeyle bu arasında bir uyuşmazlık olursa ha demişler. Bu şekilde cevap vermişler. Peki bunlar bunlara ne demişler? Bunlar da bunlara demişler sizin rivayetiniz de zayıftır. Tamam, velev sahip olsa demişler, velev sahip olsa faiz haram kılınmadan önce de olabilir, ihtimal var değil mi? Faiz haram kılınmadan önce böyle bir uygun, o zaman faiz bile caizdi, yani arttırmak da caizdi, indirmek de caizdi demişler. Hadi diyelim demişler, faizin haramlığını da bir kenara geçelim, bu anlık bir çözüm olabilir. Yani ''Vaqiatu aynin la tuhammu'' demişler yani aynı bir vakadan genel bir hüküm çıkarılmaz. Yani o anda adam sürgün edilmiş, adam gidecek, milletin parası ortada kalacak, anlık zarureten üretilmiş bir çözümdür bu. E demişler, zarureten üretilmiş bir çözümü asılmış gibi alıp onunla muamele etmek ise doğru değildir demişler. Anlaşıldı? He. Tamam buraya kadar tamam ama bundan sonrasının cevabı yok. Doğal olarak da' ve uygulamasında racih olan görüş hangisi? İkinci görüş. Yani böyle bu hadisin kendinde bir problem oluşturulsa da ama bu diğerlerinde bunların delilleri daha kuvvetlidir. Değil mi? Alışverişe getirilen düzenleme insanların kolaylığı ve maslahatı içindir. Bu da insanların maslahatına uygun olduğu için bir binas olmadığında böyle bir kıyasla uygun hem fasit hem de ma'al farık bir kıyas olduğundan dolayı nedir? Ondan dolayı? Ee, racih olan şey davete acil uygulamasıdır. Buraya kadar anlaşıldı. Yani ömür men şunu öğrendik biz şu anda. Davete acil uygulaması nedir ve davete acil uygulamasında görüşler nelerdir, Delilleri nelerdir, racih olan nedir? Burayı öğrendik mi? Öğrendik. Aa. Şimdi peki sorumuz şu: bizim birinci sözleşme diye yazmış olduğumuz buraya bu mesele davete acil uygulamasına girer mi, girmez mi? Tamam. Alimler demişler ki bu bazısı işte bu konuyu inceleyenler davete acel adı altında ele almışlar bunu. Yani bu sözleşme demişler davete acele girer. O da bundan dolayıdır. Ama bazıları demişler yok. Davete acel sözleşmeyle olacak bir şey değildir. Sen biriyle borçlanırsın, anlaşırsın. Daha sonra ortaya ani bir durum çıkar. Kendi aranızda bir araya gelirsiniz, davete acer uygulamasına gidersiniz. Ama sen daha alışverişin başından adama diyorsun ki: bir ay sonra paramı getirirsen 100 milyon verirsin. 15 gün erken getirirsen 90 milyon verirsin." Bu bir alışverişin içinde iki alışveriştir demişler. Anlaşıldı? Bak, tekrar söyleyeyim inşallah. Bu raya kadar olan kısmı دعوة عجل'i öğrendik biz şimdi. Şu anda neyi öğreneceğiz? Bankanın post cihazı verdiği ticaret merkeziyle yaptığı anlaşma davete عجل uygulamasına girer mi yoksa girmez mi? دعوة عجل'e ve e cevaz veren alimler ne şartı koşmuşlar? Önceden bir anlaşma üzerine olmazsa. Mesela Mecmua'l-Fıqh kendi kararında دعوة عجل'le ilgili sarih bir şekilde söylüyor. Akitte yani ilk bu malın satıldığı ve alındığı zaman da' ve uygulaması eğer şart koşulmamışsa sonradan e, oluşursa bunda bir problem yok. Ama daha akitteyken eğer bu yazılmışsa o zaman problem var. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe ne diyor? Neha an beyateyni fi beyateyni Bu, farklı şekillerde tefsir edilmiş bu alışveriş türü. بَيْعَةَيْنِ عَنْ بَيْعَةَ Bir alışverişin içinde iki alışverişten nehyettiği peygamber. Biri de nedir ki lafza en uygun olanı da bir mesela sen bir adama bir mal satıyorsun diyorsun al. Peşin bir milyon, taksitle iki milyon. Ama adam birini seçmiyor. akte bu şekilde yazıyorsunuz. Paramı peşin getirirsen bir milyon ama zamanında getirmezsen iki milyon alır. Bak bu bir alışverişin içinde iki alışveriş. Ama adam dese ki tamam ben 2 milyonu seçtim. Sana 2 milyon olarak ödeyeceğim. Bunda bir problem var mı? Yok. Bu tek alışveriş çünkü. Sana iki seçenek sundu ama akit bir tanesinin üzerine akdedildi. Öyle mi? Ama burada ne var? Burada sana bir seçenek sunmuyor. Sana iki seçenek sunuyor. Alışveriş iki seçeneğin üzerine bina edilmiş oluyor. Tamam? Bu da doğal olarak hangi hadisin kapsamına girer? Neha an be'ateyni fi bay'atin. Yani bir Sünenlerde gelen İmam Ahmed'in ve sünenlerin rivayet ettiği neha biataini fi biat'e hadisine dahil olur. Ondan dolayı bazı âlimler demişler ki bu sözleşmeye bakmamız lazım. Tamam? Post yazının sözleşmesi. Eğer banka daha anlaşmada bu şart üzerine anlaşmayı kuruyorsa bu fasittir. Bu davete acil değildir. Yani bu caiz değildir. Anlaşıldı? Tamam sen benim borcumu geleceksen erken benden alacak falan. Ama banka eğer diyelim normal sözleşmesini yapıyorsa ve adamın paraya ihtiyacı olduğu zaman adam gidip bankaya ben para çekmek istiyorum e, bankada o zaman şeydir yüzde iki keser e, diyorsa bunda problem yok. Yani bu ikinci görüşe göre o zaman caiz olur. Doğru mu? Ama akitte bu şart koşulmuşsa eğer o zaman ikinci görüşe göre bile caiz olmaz. Yani davete ve caizdir diyenler bile onlara göre bile caiz olmaz. Anlaşıldı mı konu? Tekrar edeyim mi yoksa anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Bu birinci sözleşmeydi. O zaman sormamız lazım. Ha diyeceksiniz ki peki bu işin aslı nedir? Her kafadan bir ses çıkıyor. Allahu a'lam. Yani her post makinesi kullanan adam ayrı bir hikaye anlatıyor. Onun için e, en güzeli yani meselenin aslını bilip hani çünkü biri diyor bir banka şöyle yaptı, öbürü diyor bir banka böyle yaptı, biri tam anlamıyor vesaire çok karışık karışıyor. Yani her bu sorunun sorulduğu her ortamda e, konu allak bullak oluyor e, gidiyor. Onun için mesele'nin aslını biz bileceğiz. Zaten Cumhur'a göre her halükarda bu akit boş bir akittir. Cumhur göre. De'a ve uygulamasına cevaz veren alimlere göre de eğer akitte şart koşulmuşsa olmaz. Akitte şart koşulmayıp adam sıkıştı diye bankaya gidiyorsa bunda bir problem yok demişler. Burası anlaşıldı değil mi? İnşallah. Sileyim burayı. İki ikinci sözleşme biçimi sözleşme banka adama diyor ki 40 gün sonra veya 30 gün sonra yani, bir müddet sonra müddet sonra paranı al tamam ne işe paran gel onu al bu nedir yani görüntüde şu an mu mutlak olarak böyle bir madde bir akde bir zarar verir mi? Vermez. Yani ben sana borçlanıyorum. Borcunu tam zamanında tam parasıyla gel al. Görüntüde bunda ne yoktur? Bunda görüntüde hiçbir mahsur yoktur. Yani bu normal bir akittir. Tamam mı? Sadece burada tartışma konusu şöyle bir şey var. Banka hizmet bedeli diye, post bedeli diye para alıyor ticaret merkezlerinden. Hatırlıyorsanız demiştik bu normalde Alimler bu konuda iki kısma ayrılmış. Yani bu kart bedelleridir, havale bedelleridir. Mesela para yatırıyorsun bankada. Karşıda arkadaşın çekecek parayı postanede. Senden bir havale ücreti alıyorlar değil mi? Bazı alimler demişler bu caiz değil. Bunlar teberru akdi olduğu için hepsi bunlar caiz değil demişler. Ama bazı alimler demişler ki o teberru akitleriyle geçen ders anlatım bunu değil mi? Bunun arasında bir alaka yoktur demişler. Yani burada adam yer açıyor. İşte bir sistem kuruyor, maaş ödüyor. Yani o mağdur duruma düşecek bu defa racık olan da bu. Yani hani fıkhen vaka olarak baktığımızda onun için bankanın bu aldığı parada bir problem yoktur. Anlaşıldı. He. Üçüncü sözleşme biçimi şöyle olur. Banka der ki madde şöyle kırk gün sonra gel kırk gün sonra tamam erken olursa yüzde üç keser. Bu ne oldu? Fasit bir alışveriş değil mi? Bir alışverişin içerisinde iki alışveriştir çünkü. Böyle bir akit, böyle bir sözleşme olmaz. Anlaşıldı Eğer sözleşmenin şekli buysa posta. o zaman bu nedir? Bu, budur. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Eee güzel. Bak bu neydi? Buraya kadar anlattım. Post cihazı mutlak olarak ele aldık. Yani sadece bir müessese ile banka demeyelim yani farklı konuşalım bir müessese ile başka bir müessese arasında bu tip bir sözleşme olursa anlaşıldı mı? mesela örneğin ne olabilir misal veriyorum yani anlaşılsın illa bankaya hasretmeyelim bunu yani daha sonra bankanın imkine geçeceğiz zaten bir kitapçı vardır medrese talebeleri diyelim kitapçıdan Arapça kitap alacaklar sen kitabeviyle anlaşma yaparsın dersin sana bu kartı gösteren e, talebelere istedikleri kitapları ver. Limitleri budur. Tamam mı? Bir ay sonra benle sen her ayın sonunda bir araya geliriz. Ben sana şeyini veririm. Ne almışlarsa e, kitap. Sen de sattığının faturasını yanında tut. Öğrenci de aldığının faturasını yanında tutsun. Geldiğinde hesaplaşır. Var mı bu akitte bir problem? Yok. Posta böyle bir şeydir. Yani mutlak olarak post dediğimiz zaman şu anki post cihazı budur. Başka bir şey değildir. Ha. Şimdi sıra geldi bankanın vermiş olduğu post cihazına. Tamam. Şimdi bazıları demişler ki bu konunun da' ta'accel şu bu bununla bir alakası yok demişler. Burada üçlü taraf var demişler. Üç taraf var. Değil mi? Banka çatıdır. Değil mi? Müşteri ve ticaret ticarethane ise ''Bu üç alışveriş birbirinden kopuk değil ki.'' demişler. Yani bu arada kredi kartı ile kredi kartı ve POS. ''Bu ikisi zaten bu üçünü birbirine bağlıyor.'' demişler. Öyle mi? Yani bu ikisi olmasa, mesela sen bir alışveriş merkezine gittiğinde kredi kartın yok. Senin bankayla ya da ticaret hane bütün bir, bir ilişkin var mı? Bu akte dahil oluyor musun? Ama kredi kartın varsa ve posunu kullandın mı adamın sen o üçlü akdin içerisine otomatikmen dahil olmuş oluyorsun. Öyle mi? Yani o zaman diyelim ki biz dedik ki kredi kartı faizdir. Yani biz demedik, banka kendisi zaten söylüyor e, faiz diye. Kredi kartı diyelim faizdir. O zaman zaten bu akit, bu alışveriş tarzı faizli bir akdin üzerinde kurulan bir alışveriş tarzıdır. Tamam ve üçlü bir anlaşmadır bu. Üçlü bir anlaşma olduğundan dolayı da üçlü bir anlaşma olduğundan e, dolayı da birbirinden kopuk değildir. Yani ortada faizli bir sözleşme vardır ve bu faizli sözleşmenin üzerine şey yapılıyor. E, bir alışveriş e, yürüyor. Sen posunu çeksen kredi kartı bir şey yaramıyor. Adam kredi kartını kırsa pos makinesi bir şey yaramıyor. Anlaşıldı? Bankada olmasa ikisi hiçbir şey yaramıyor. E, Doğal olarak demek ki bunlar birbirinden ayrılmayan bir aklın temelleri gibidir, ayakları gibidir. Bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz. Yani post makinasından ziyade banka ve kredi kartını konuşmamız lazım, demişler bizim. Anlaşıldı? Bu hangi şeye göre post makinesi, kredi kartı ve bankayı tek bir akit üzere ele alanların yanında. Bu tek bir akittir demiş adam. Yani birbirinden farklı, daha farklı meclislerde akledilen sözleşmeler olabilir. Ama sonuçta çatı aynı olduğu için çatı hepsini birbirine bağlıyor. Anlaşıldı, çatı hepsini birbirine bağlıyor demişler. Velev diyelim bunları birbirinden ayrı ele aldık. Yani hani öyle bir vaka takayyül ettik ki veya bugünkiler diyelim bu bir çünkü yorumdur, öyle olmadı. Yani banka ile kart verdiği adam arasındaki sözleşme tamamen ayrı bir sözleşme, banka ile ticaret merkezi arasındaki sözleşme tamamen ayrı bir sözleşme, banka ile ticaret, kredi kartı kullananla ticaret merkezi arasındaki sözleşme de Tamamen ayrı bir sözleşme. Ne oldu? Bir ticaret yapılıyor, üç ayrı sözleşmeden e, müteşekkil olalım. Farz edelim böyle olduğunu düşünelim. Yani bu değil de, bu anlattığımız değil de bu ikinci anlattığımız olduğunu düşünelim. Burada da demişler ki yani genel olarak, e, kredi kartı olarak değil, şu anda hemen hemen yani var olan böyle sözüne itibar edecek ne kadar ilim adamı varsa e, faizli, bankacılıkla yapılan il, muamelelerin hepsi haramdır demişler faizli bankacılıkla alışveriş anlamında, ticaret anlamında yapılan her türlü muamele haramdır demişler. Niye haramdır? Çünkü demişler şeydir. E, görüşü söylüyorum ha sadece. Yani muteber olan alimler. Bir ayette demişler Allah azze ve celle diyor ki "Veteaavenu alel birri ve't Biliyorsunuz. "Ve la teaavenu alel ismi ve'l odvan." Tamam? Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حدئ aşma ve günah üzerine yardımlaşmayın diye. Faiz hem haddi aşmaktır hem de faiz hadd izadında bir günahtır. Doğru mudur? Demişler ki bu tip bankalara böyle bir yani mübaşereten kredi kartı kullanan faizle bank faiz kurumu olan banka arasında kişinin mübaşir aracısın sen. Yani hani Destek vermiş veya yanından kenarından geçmiş olmuyorsun demişler. Senin post aldığın post makinasından dolayı o adam alışverişi yapıyor demişler. Sen de ola arada nesin? Direkt yardımcı olansın yani muavin olansın şeye bankaya yardım eden konumundasın ve demişler faiz de içki gibidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl içkide on ayrı sınıfını anettlemişse faizde de dört ayrı sınıfı anettlemiştir değil mi? La a'na Allahu a'kila riba ve mukilhu ve shahidehi wa kattibuhum fihi Allah faizi yiyene, yedirene, şahitlik edene, yazana lanet etsin. Onlar hepsi onda eşittirler diyor peygamber. Nasıl içkiyi içenle, içkiyi yapanla, satanla, taşıyanla, döken arasında fark olmadığı gibi burada demişler bu hani ben bu bankayla mesela bir şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki sizin paranız var. Ee, misal havale edeceksiniz. Faizli bir bank aracılığıyla havale ettiniz. Örneğin. Şimdi bu ayrıdır. Bir de bankayla kredi kartı arasındaki faizli alışveriş sizinle gerçekleşiyor. Yani arada siz varsınız, sizin makinanız var, bu alışveriş var. Yok bak, iki yardım birbirinden çok farklıdır, değil mi? Demişler birincisi kısmi bir yardımdır. Yani sen diyelim yani paranı koyuyorsun bankaya, e, banka ondan istifade ettiği söyleniyor. İşte cirosunu yüksek gösteriyor, bilmem ne yapıyor vesaire gibi. Ama bu diğerinde yani bu kredi kartı meselesine böyle değildir. Yani senin Direk sen ortadasın. Yani ikisinin kredi kartının hükmü neyse, bankanın hükmü neyse senin de hükmün odur. هُمْ فِيهِ Sen de bunların ortasında durup şey yaparsın, e, bunların alışveriş yapmalarına sebep olansın e, diye. Ondan dolayı demişler ne olursa olsun, yani başından sonuna kadar e, hangi akit olarak ele alırsak alalım biz bunu, mahzurlu bir akıttır demişler. Öyle mi? Yani ister e, hiç olmasa demişler hiçbir şey, işte bu e, kredi e, faiz kullanan kuruma direk amamı başarıta yani her çünkü mesela her faiz yiyen adamla yapılan her türlü muamele haram değildir değil mi? Çünkü Peygamber aleyhissalatu Vesselam mesela Yahudiler e, o dönemde faiz faizin ana kaynağı medine'de kim? Yahudiler ama Müslümanlar ne yapıyorlar? Ticaretlerini Yahudilerin çarşısından ve pazarından yapıyorlar öyle değil mi? Hatta Peygamber vefat ettiğinde kalkanın bir Yahudinin yanında rehine olarak vefat ediyor. Ondan gıda almış ödeyecek parası yok. O para, para karşılığını ona kalkanını rehine olarak bırakmış ve peygamber vefat ettiğinde bu kalkan bir Yahudin yandı. ha Demek ki her faizle muamele yapan kurumla her türlü muamele ona yardım etmek haramda ve e, haddi aşma konusunda onunla yardımlaşmak anlamına gelmez. Öyle olsa Müslümanların, Yahudilerin çarşısına bile girmemeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Ama buradaki mübahşeret demişler yani buradaki yardım bu şekil bir şey değildir. Bu direktir yani sen ortadasın. Hani sen olmasan senin üzerinden para öbür tarafa şey olmuyor. Yani aktarılmıyor demişler. Her türlü yani üçlü akit, ikili akit, tekli akit nasıl ele alırsak alalım içerisinde mutlaka şeriatın hoşnut olmadığı veya şeriatın razı olmadığı şey var. Bir e, şekil var, ondan dolayı her türlüsünden bunun uzak durmak lazım e, demişler. İnşallah acil olan da budur. Yani sureti ve şekli değişse de e, özellikle temeli faiz üzerine kurulu bankalardan e, Müslümanın hiç olmazsa şüpeden dolayı e, poz cihazı almaması en eftar olanıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Soru sormak isteyen? Sorusu olan var mı? Soru. تمام ان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين